Économie écologique Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydın. Ee, bu haftada yine gündemdeki ekoloji e, konularıyla ilgili e, konuşacağız. Stüdyoda bugün ben, Pelin Cengiz ve Barış Gençer Baykan'la birlikteyiz. Birazdan telefon hattımızda da Serkan Ocak olacak. E, ne konuşacağız? Önce... Ondan kısaca bir bahsetmek istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde resmi gazetede bir karar yayınlandı. Bu karar doğal sit alanlarında planlanan hidroelektrik santralleri projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik ilke kararı diye başlık altında maddelenmiş bir karar. Bu e, ve e, bu haber medyada daha çok doğal sit alanlarında HES yok e, gibi algılanmış olsa da aslında karar gerçekte e, belirli istisnai kriterleri taşımayan e, doğal sit alanlarında HES yapılmasına izin veriyor demek yani e, bunun e, özellikle ekoloji konularında işte HES davalarında avukatlık yapanlar bu yasayı incelediler ve Tercümesi bu yönde. Aslında. aslında tercümesi bu yönde. Evet şimdi aslında Serkan da bu Serkan'ın da takip ettiği konulardan birisi bu. Serkan Günaydın. Günaydın iyi yayınlar. Teşekkürler. Sana da iyi çalışmalar. Şimdi bu kararla ilgili bu resmi gazetede yayınlanan kararla ilgili yansımalar nasıl oldu? Yani aslında işte ben kısaca bahsettim ama istersen biraz daha detaylandırabiliriz. Aslında ne demek isterken ne demek istiyor? Ya şöyle bir şey var öncelikle buna neden ihtiyaç duyuldu? Yani doğal kit evet. alanlarında HES'lerin nasıl yapılacağıyla ilgili bir ilçe kararı. Bu ilçe kararı nedir? Önce onu söyleyeyim. Ee, An bir hükmünde işte kanunlar vardır. Onun altında yönetmelikler vardır. Onların altında da böyle ilçe kararları vardır. Ee, yürütmede bu tarz şeyler, idareler bu ilçe kararlarına uyarlar. Hani çok fazla yani kanun önüne, yönetmeliğin önüne geçemezler ama uygulamadaki bir takım e, aksaklıkları gidermek içindir. Ee, ben meslek hayatım boyunca çevre konularında hep şunu gördüm. Ne zaman yeni bir mevzuat gündeme gelse hep bir sorun vardır ve o sorunu eee mevzuatlarla nasıl aşabiliriz bunun çaresi için yapılmıştır genelde bu. Buradaki e, hadisede neyi gördük? Doğal sit alanlarında nasıl hes yapılacağını açıklayan aslında bir iki kararı. Evet. Şimdi ilk, ilk madde 3 4 bölümden oluşuyor. Bu çok fazla detayına girmeyeceğim teknik anlamda ama Hı -hı. şunu söylüyor. Do doğal alan ya yani doğal sit alanı ilan edilen bir yerde işte e, oradaki biyoçeşitli flora faona açısından çok kıymetli bir yerse burada yapılamaz diyor. Tamam. Ama zaten bunu önceden de diyordu. Şimdi devam eden maddelerinde de şöyle söylüyor. Şimdi bu tarz yerlerin yeniden bir değerlendirilip işte bilim kurulunca o kurullar zaten çok bizim de her zaman tartıştığımız e, gerek hoca anlamında gerek verdikleri kararlar anlamında e, onların o kurulun verdiği karar doğrultusunda ee, burası doğal sit alanıdır e ve de değildir demesine göre e, hiç yapılmasına da müsaade edecek Yani bir yerde bir çok daha basit yani Bugün bir fırtına vadisi sit alanı Eğer bu kurulup gidip oraya e, Burada sit, sit ama şu yapılabilir e, Hidroelektrik santral burada yapılabilir Dediği anda böyle bir karar verildiği anda Fırtına Vadisi'nde o hidroelektrik sanserler yapılabileceği anlamına geliyor. E zaten arası koruma altında bir yer. Yani bunu yeni bir mevzuata gerek yoktu bunu korumak için. Madem amaç korumaksa hı hı. bunu yapmaya gerek yok. Özünde şu var. Biz bunu biyolojik çeşitlilik kanununda da çok tartıştık. Karayraflarda evet. bekliyor. Uygulayamadılar. Özetle şu var. Eğer gerçekten e, bu yapılan uygulamaların çıkarılan yönetmeliklerin altında Koruma, kullanma, hep bunu tartışıyoruz ya. Hmm. Gerçek bir anlamda bir koruma olsa zaten bunları bugün tartışmayız. Geçmişte neler yapıldığı, aslında gelecekte neler yapılacağının bir göstergesi. Bu ilke kararında da biz şunu görürüz. Eğer iyi niyetli değilsek, yani biz, bizim tek amacımız orada bir hidroelektrik sanser yapmaksa ona yorumlanabilir. O yönde bilim kuruları, bilim kurumlarından raporlar alınıp hesler yapılabilir. Ama e, gerçek bir koruma... E, e, ...güdüsü varsa gerçek bilim insanları tarafından gizli o e, burası kıymetlidir, doğal süt burada yapılamaz e, dendiği anda buna da açık tabii ki. Yani iki taraflı bir şey bu. Buna da açık. Böyle dendiği zaman da orada kesinlikle hidroelektrik santayliği yapılanacağı anlamına da geliyor. Ama biz her zaman zaten birinci vazifemiz bizim kamudaki görevimiz. Yani şüpheyle yaklaşmak zorundayız her zaman geçmişteki bir takım tecrübeler de bunu maalesef gerektiriyor. Evet. Biyolojik çeşitli kanununu e, çok fazla tartıştık. Aslında o, ya, o kanun tasarısı da buna benzer bir şeydi. İstenirse e, çok daha doğa koruma alanlarını arttırılabilir, bu tarz yatırımların önüne geçebilir bir tasarı. Ancak birçok noktada açık alan bırakıyor, açık kapı bırakıyor, soru işaretleri bırakıyor. Biz ısrarla bu soru işaretlerinin, bu açılan e, küçük gediklerin e, mutlaka bunların dikkat çekmek zorundayız. Ben birkaç çevre hukuku e, konusunda uzman avukat arkadaşımla konuştum. Yani ben böyle algırdım. Siz yoksa algılıyorsunuz. E, kesinlikle daha detaylı bir şekilde e, bana anlatıp bunun e, çok da iyi niyetli bir şey olmadığı tamamen artık doğal süt alanlarında hiçbir şekilde HES yapılamayacağı anlamına gelmeyeceğini, bunun da açık kapıları olduğunu ve dikkat etmek gerektiğini konusunda uyardı. E, benim de görevim bunları aktarmak, bunları sakinleştirmek. etmek, ee, zaten e, dediğim gibi koruma kullanma bu e, akdesi bir şekilde düşünülse bu yeni iki kararına da gerek yok. Bugüne kadar yapılan bu tarz hep düzenlemeler hep bir ihtiyaçtan doğmuştur. Hep bir şey e, aslında çoktan yatırımları başlamıştır bile ama daha sonradan e, hukuki anlamda da bir kılıf uyduruluyor. Biz bugüne kadar hep bunu gördük. Bunda da e, korkar ki böyle bir şey çıkacak. Evet bu tabii aynı zamanda. E, bu karar e, bugüne kadar heslere karşı verilmiş olan hukuki mücadelenin de e, bir şekilde zeminini aslında yok etmek e, amaçlı öte yandan yani hem e, toplumsal o e, direnişi e, belki biraz baskılamak hem de bu konuda mücadele veren e, hukukçuların e, önünü kesmek yani arka planda aslında bunlar da var. Yani evet, e, madem siz bunu evet direniş mi gösteriyorsunuz e biz bunu o zaman e, başka türlü e, halletmeye çalışalımın farklı bir yolu. Kesinlikle geçenlerde de hatırlarsanız bir e, ivedi yargılamayla ilgili bir şey çıktı. Bu evet. çok güzel. Herkesin isteyeceği bir şey. Yani chat davalarının bir an önce sonuçlanması. Ama orada bir satır arasında da şunu dedi. E, dava açma süresini 60 günden 30 güne indirdi. Evet. Bu da çok önemli bir şey. Burada da insanların dava açma haklarını elinden alan e, çok önemli bir... Ve e, dosyaların ince, incelenme süresini de bir haftaya indirdi. Kesinlikle. Aynı yani şekilde da, o yasada. Yani bir şey iyi bir şey gibi gözükse de bu tarz e, altındaki satır aralarında böyle çok önemli detaylar var ve bu detaylar nedeniyle maalesef e, tam da yürütmenin yani idarenin istediği şekilde işler ilerliyor. Zaten yani şu bir genel bir hükümdür yani eğer bir sorun varsa bu sorunu aşmak için yani yatırımların önünde bir sorun varsa... Genelde düzenlemeler, işte zeytinçlik yasasında da bunu görüyor. Aynen öyle şekilde. E, Geneldeki yeni düzenlemeler, bunların önünü, yani bu yatırımların önünü açmak için yapılıyor. Evet. Yani burada da mutlaka bunu e, ilk anlamda bir ilk anlamda bir ajanslar şey geçti. Artık doğal si alanlarında hidroelektrik santraller yapılamayacağı şeklinde geçti. Ama bunun böyle olmadığını geçmişte gördük ve maalesef biz şüpheyle yaklaşmazsak gerekecekleri de göreceğiz ve bunu ısrarla takip etmemiz, ısrarla tıratmamız gerekiyor. Çok doğru, çok evet güzel izah ettin ve o demin bahsettiğin konu gerçekten çok önemli. Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanunu adı altında yani sivil toplum örgütlerinin aslında bu koruma değildir, tamamen talana kullanmaya açma yasasıdır diye mecliste yani bir dönem, geçen dönem görüşülmek üzereydi fakat işte araya başka siyasi gündemler girince geri plana düştü. Öyle olamayınca işte ormanlarla ilgili, sulak alanlarla ilgili, milli parklarla ilgili çeşitli yönetmelikler ve o yönetmeliklerin maddelerinde oynamaya başladılar ve bunları da torba kanunlarının içine sokarak yapmaya başladılar. Yani yekpare bir şekilde bir kanun düzenlemesini meclisten geçiremeyince bunları böyle parça parça yapmaya başladılar ve tabii bunların da e, detayları incelendiğinde aslında e, yine e, yani koruma-kullanma dengesi dediğimiz her zaman burada e, kullandığımız e, ifadeyle koruma değil e, koruma aslında tamamen korumama kullanma. ve kullanma, ve kullanma. <gülüyor> ve üzerine e, kurulu bir e, durum. Bu noktada ben de bir e, katkı yapmak isterim. Baran Bozoğlu'nun çevre mühendisleri Odası Başkanı'nın bir iddiası var. Doğal sit alanlarının listesinin Çevre ve Seyircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmadığı ve talepleri reddettiği yönünde bir iddiası var. Evet. Aslında bunu da bilgi edinme kanunu çerçevesinde evet. belki... E, talep edip neresi doğal sit alanı nereye HES yapıyor bunlar örtüşüyor mu harita üzerine bir bakmak e, mantıklı olabilir. Aslında tabi o e, Avrupa normlarıyla belirlenmiş olan doğal sit alanlarının tanımına uyan yerler belli Hı. Türkiye'de yani milli park statüsü sulak alan işte kurma altına olması gereken ormanlık alan Veyahut başka bir takım doğal varlıkların aslında statüleri yani o işte Natura 2000'lerle işte Avrupa Birliği mevzuatında yer alan bir takım kriterler altında listelenmiş. Kesinlikle. Ama tabi son hallerini talep etmiş çevre mühendisleri odası fakat bakanlıktan herhangi bir yanıt alamamış bu konuyla ilgili. gibi. Evet evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Serkan yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim bugün sizlere okum ama evet, size iyi yayınlar diliyorum. <gülüyor> teşekkürler. İyi teşekkürler. teşekkürler. Ee, şimdi istersen bir ara verelim. Aradan sonra gündemdeki konuları konuşmaya devam edelim. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz. İlk yarıda e, Serkan Ocak'la birlikte bu geçen hafta e, sit alanların e, yine aslında HES'lerin yapımına e, imkan sağlayan ilke kararını Konuştuk. Şimdi burada programlarımızda çok sıkça yer verdiğimiz mesele aslında bu hep işte koruma kullanma dengesinin hiçbir şekilde kurulamamış olması. Bir de tabi bunun aslında halkın katılımı. Ayağı var ee, Bununla ilgili bir örnekten e, Bahsedecek Barış birazdan ama Çaldığımız şarkıyı da anons edeyim <gülüyor> Bunu hep unutuyoruz Bazen soruyor aranı. değil mi dinleyiciler evet, bazen soruyorlar. Biz de bunu e, konuların Heyecanından atlıyoruz arada, Unutuyoruz e, Misli'den Forever Drunk e, Şarkısını dinledik Şimdi e, bu halkın katılım meselesiyle ilgili bir e, çalışma, bir iyi, iyi yani. bir, i̇yi bir iyi bir örnek. İyi bir evet, örnek. Kötü örneklerden konuşuyoruz. Evet, iyi, i̇yi bir, bir örnekten, örnekten bahsedelim. bahsedelim. Aslında Temmuz ayında yapılmış bir çalıştaydan bahsedeceğim. Ki e, bu konuda da bir konuk davet etmek istiyorum aslında. Önümüzdeki haftalarda bunu derinlemesine Hı -hı. göreceğiz. Şimdi bir, bir girizgah. Sürpriz <gülüyor> <gülüyor> olsun. <gülüyor> İsmini vermiyor, anons <gülüyor> e, Yerel yönetimler konusunda Kadıköy Belediyesi'nin bir çalıştayı oldu. E, ...stratejik plan çalıştayı, beş yıllık stratejik plan çalıştayı ...aslında belediyeler 2000'li yıllarda gelişen bir eğilim bu. E, stratejik planları hazırlıyorlar. Hı hı. Yani orta ve uzun vadede e, amaçlarını, ilkelerini, politikalarını... E, ...neler yapacaklarını bir yol haritası çiziliyorlar. Ve bu aslında e, yasayla da zorunlu hale gelmiş. 5393 sayılı belediyeli kanunu 41. maddesi. Diyor ki belediye başkanları seçildikleri günden itibaren 6 ay içinde bu stratejik planını hayata geçirmek zorunda. Yani bunu e, yapmak zorunda. Evet. <gülüyor> e, Kadıköy Belediyesi'nin üçüncü stratejik planı e, ve bunun için burada yeni olan stratejik plan değil, stratejik plana halkın katılımı, yurttaşların katılımı. Bu konuda bir e, mesafe alınmış ve e, biz de İYTP Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü olarak davetliydik, çağrılıydık. E, diğer üniversitelerle birlikte e, katıldık bu çalıştaya. 12 Temmuz'da yapıldı. Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği bir çalıştayda Ki bir hafta öncesinde bizden önce gençlerle yapılmış. Bu hmm. e, önemli bir adımdı aslında. E, 18-35 yaş yanlış hatırlamıyorsam arası gençler davet edilip nasıl bir Kadıköy hala hayal ediyorlar? Ne istiyorlar hmm. Kadıköy'den? Yerel yönetimden, Kadıköy Belediyesi'nden beklentiler nedir? Bu konuda bir e, toplantı çalıştay düzenlenmiş. Şimdi katılıma dönersek e, stratejik planlarda katılım şimdiye kadar yani birkaç sene öncesine kadar iki türlü oluyor. Da. Bir iç paydaşlar yani belediyenin kendi Örgütleri, kendi müdürlükler arasındaki e, istek, talep, politikalar ne olacak bunlar tartışılıyordu. Bir de dış paydaşlar dediği, e, ilçe veya il sınırları içinde bulunan üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, sendikalar, emniyet müdürlükleri, e, halk yetim müdürlükleri, müftülükler, kaymakamlık, neyse o kurumun hı hı. temel başlı kurumlar. Buralardan e, yerlere dair, yerel yönetimden beklentilerine dair fikirler alınıyordu. Yurttaşların katılımı da Sağlanıyordu. Bu daha çok bir e, memnuniyet anketi gibi ya da beklenti anketi gibi bir e, fikirle gidiyordu. Yani yurttaşlar belediyenin hizmetlerinden memnun mu? E, ne istiyorlar ne talep ediyorlar Daha çok anketler yapılıyordu. E, Adalar Belediyesi'nde bunu örneği görmüştük. Bursa Nilüfer Belediyesi, Diyarbakır Belediyesi daha çok yurttaş katılımını e, Hı, önemseyen, önemseyen belediyelerdi. E, bu anlamda bir arama konferansı şeklinde gelişti bu çalıştay. E, o açıdan ilginçti. İlk... E, Şöyle ki yaklaşık 150-200 civarında katılımcı vardı. Bu 12 Temmuz'daki çalıştayın katılımcıları. Yani bunlar aslında sivil toplum örgütü üyesi, muhtarlar, forum temsilcileri, Gezi ee, Parkı'ndaki e, gelişmelerden sonra kurulan yerel forumlar, e, evet. ilçe veya semt forumlarından katılımcılar vardı. Öğretim üyeleri vardı, siyasi parti temsilleri vardı ama arama Konferansı'nın özelliği bu insanların bir e, temsilci olarak değil... Bir temsil etkileştirerek değil, birey olarak bu arama konferansına katılması. Onun için herkes kişinin kişisel fikrini beyan etti. Ee, i̇lk aşamada e, tamamen serbest bir şekilde, bir iki, ya bir buçuk, iki saat boyunca e, herkes e, Kadıköy'ün geleceğini etkileyecek veya bugününü etkileyecek mevcut duruma dair tespitler yaptı. Evet. Ya yani Bu bir sorun tespiti olabilir, bir talep olabilir ama öneriler değil. Yani. Önce sorunları mevcut durumu tespiti ya da tehditler, Kadıköy'ün tehditleri. Global anlamda, ulusal anlamda, küresel anlamda veya işte merkezi yönetimle karşılıklı çatışması olabilir. İşte Büyükşehir Belediyesi'ne çatışmanı olabilir. Hı -hı. Ya da en basit sorun, yol sorunu, ulaşım sorunu, eğitim sorunu, çevre sorunları. Onun herkes dilediği görüşü, mevcut duruma dair görüşünü anlattı. Ve tabii orada kolaylaştırıcılar vardı. Bu kolaylaştırıcılar bütün bu maddeleri derleyip 177 madde altında... Katılımcılara yani bizleri dağıttılar. Hepimizin hı hı. elinde e, birer çıktı vardı birer sayfa. 177 madde evet. elimizde vardı. Ondan sonra işte bu 150 kişi diyelim. 10'an e, kişilik gruplara ayrıldık. E, ve moderatörümüz dedi ki e, her grup e, kendi içinde 4 tane öncelik belirleyecek. Kadıköy'ün e, geleceğine dair veya bugünle dair 4 tane önceliği ne olacak? E, tamamen. Tesadüfi şekilde oturduk yani e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye sayıp herkes bir gruba ayrıldı. <gülüyor> Onun için farklı gruplar oldu. Farklı e, uzmanlıklar bir araya geldi. Yani farklı toplumsal kesimlerden insanlar bir araya geldi. Mesela benim katıldığım grupta dört öncülük şu çıktı. Birincisi çevreydi. Güzel. İkincisi <gülüyor> kentsel dönüşüm evet. Üçüncüsü kültür sanat, dördüncüsü katılımcılık. <gülüyor> yani bu dört şey üzerinde. Ee, tabii 177'den bunu önceliği seçtik Ve 4 tane bizim önceliğimiz bu dedik Peki gruplarda ağırlık e, bu yönde mi oldu Yoksa bu grubu, bu sizin grubunuza şey, özel bir durum Onu da söyleyeceğim, şey, onu da durum söyleyeceğim. Durumunu... Yani bir iki konu özellikle çok, Kentsel dönüşüm çok dile, dile getirildi evet. Özellikle benim çok bilmediğim Kadıköy yakasında yaşayanlar Belki daha iyi bilir asbest konusu çok gündeme geldi Bu e, kentsel dönüşüm e, Yıkımlardan hmm. ve çıkan hafriyattan hmm. Çünkü bu yıkılan evler 50'lerde 60'larda 70'lerde yapılmış Ve e, yoğun bir şekilde toksik bir madde olan Asbest kullanılmış Evet hem Bağdat Caddesi çevresindeki yıkımlarda hem de Fikirtepe'deki yıkımlarda... ...herkes yoğun inşaatlardan şikayetçi, Afriyattan şikayetçi... ...ve buradaki hmm. çıkan asbestin denetlenmediğinden... Hmm. ...işte sadece belediyenin bazen veya müteahhitlerin bunları suladığından ...ki topraktan havaya karışıp zehirli şey yapmasın ama... ...sistematik bir şekilde denetlenmediği ve neyin nerede, ne asbest bunun nasıl Doğrudan çevreyle ilgili bir mesele kesinlikle aslında. Kesinlikle uzmanlar da vardı, insanlar da vardı bu konuda çok şikayetçi olan. Mesela o çok gündeme geldi... Hmm. Onun için farklı gruplardan ama çevre konusu, kentsel dönüşüm konusu, olumlu örnekleriyle, olumsuz örnekleriyle, afet konusu, kültür sanat konusu, Kadıköy'ün kimliği konusu başarılı çok gündeme geldi. Hmm. Ya bu konuda pek herhalde kadar çok çalışma yapılmamış. Yani Kadıköylü kimdir, Kadıköylü nedir, e, toplumsal hayatta yeri nedir, e, farkı nedir, e, sanatta, turizmde, eğitimde yani Kadıköylü olmak nedir, bu konuda e, tarihi nedir, kültür hmm. nedir? İşte onun işte bir kentimizi tarih e, kentimize kurulsun, Kadıköy müzesi kurulsun çok öneriler geldi. Onun için serbest önerilerden e, ilk dört öncelik son ortaya çıktı. Sonra bu 4 işte yaklaşık 10-12 grup vardı. Her grup bir temsilci seçerek e, tahtaya çıktı diyelim, <gülüyor> sahneye çıktı. E, tahtada neden bu öncelikleri seçtiğini anlattı. <gülüyor> i̇şte 10 grup yaklaşık 40-50 tane de öncelik. Yani benzer şeyler vardı. Kentsel dönüşümde çevre Yaklaşık her grupta vardı. Şimdi on, onları çekti. söyleyeyim. Hı hı. Şimdi 12 gruptan 11'inde çevre yer almış hı. ilk dört içinde. Çok iyi. Ee, pardon, kentsel dönüşüm 12'de 11, hı. çevre 12'de yedi. Yani 12 gruptan 7'sinde çevre ilk dörtte girmiş öncelik olarak. Sosyal sorunlar yedisinde var. Tarih kültürel değerler 12'de 6, katılımcılık 12'de 5, ulaşım 12'de 5, görsel güzellik ve markalaşma 12'de 3, spor tesisleri 12'de 2, esnaf, yerel pazarlar 12'de 2 diye gidiyor. gidiyor. Ee, <gülüyor> ben çevre konusuna ilgilendirdim için neler olduğunu az çok e, derlemeye çalıştım. Tabii çok sorun Hani kurbağalı derin ıslahından yenilebilir enerjiye, işte asbest sonundan, park bahçelere, baz istasyonlarından, kent tarımına, sokakların aydınlatılmasından, işte hafiyatların denetilmesine... Deniz altyapıya, atıklara, hayvan barınaklarına o kadar şey vardı ki. E, çok canlı bir tartışmaydı. Ve orada benim e, gördüğüm defaatle şu dile getirildi katılımcılar tarafından. İlk defa bize bu kadar bir değer veriliyor. Davet ediliyoruz. Sözümüz e, hmm. dinleniyor ve bu kayda geçiyor. Yani bu çok önemli. Çünkü insanların orada bir aidiyet hissetmesi ve e, bu konuya katılması çok önemliydi. Sonra 12 grup anlattı kendi ortak gündemlerini. Ve bu gündemlerden 40 50 gündemden yaklaşık 11'e indirildi. 11 gündeme. Bunlar kentsel dönüşüm, çevre ve sağlık, dezavantajlı gruplar, kültür sanat, kültürel miras, katılımcılık, ulaşım, markalaşma, ekonomik gelişme ve kurumsal hizmetler. Ee, bu 11 gündem maddesi ile ilgili son grupta yine gruplara dağıldık. Onlar kişilik gruplara dağıldık ama farklı gruplara bu sefer. Yani aynı kişiler değil hmm. farklı kişilerle iletişime geçmemiz açısından. Ee, farklı gruplara dağıldık. Bu sefer bu saydığım 11 başlıkta. Ee, tamamen net ve spesifik örnekler bizden talep edildi Hı. Çünkü bunlar e, genel sorunlar değil de mesela Cafera Mahallesi'nin sit alanına inan edilmesi Hı. Çok somut ve stratejik plana girecek şekilde öneriler ee, Ne bileyim, iş milliyetim okullarında işte yelken kursu derken derslerin açılması gibi Tamamen evet. e, sorun değil de e, öneriler Somut öneriler Somut öneriler ve e, olabildiğince ayrıntılı öneriler Diyelim belediye ile üniversite çıraklık eğitimine verilmesi, işte ne bileyim enerjiye yatırım yapılması, ilçenin kültürel envanterinin çıkarılması, bisiklet parklarının işte Sualiye'de geliştirilmesi. Onun için yani hem lokasyon belirtip, yer belirtip ve somut örnekler ki bunlar sonra daha toplanıp değerlendirilecek uzmanlarca belediye emeklisine gelecek Belediye milisinden stratejik plana dahil olup olmayacağı karar verecek. Evet, evet. Oldukça farklı bir e, deneyimdi. Katılımcılık, Katılımcılık anlamında, anlamında, evet. gerçekten çok iyi bir örnek ve e, yani e, umarız ki başka belediyelere de örnek olsun bu çalışma. Gerçekten çok ciddi, çok emek sarf edilmiş, vakit ayrılmış bir e, çalışma Tabii, olmuş yani herhalde. Profesyonel halde olması, süreklilik arz etmesi ve farklı toplumsal gruplarca, işte gençlerle, işte belki orta yaşlılarla, tüm kadıköylerle, farklı uzman gruplarla da belirlenecek. Ee, onun için bunu izlemeye ve konumuzla ilgili günlerde konuşmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Evet. Şimdi aslında halkın katılımı meselesini konuştuk. E, zamanımız kalsaydı ben bir de halkın bilgilendirilmesi meselesine girecektim. Ha, diğer bir nokta. E, evet. Yani bu e, işte özellikle e, Tarım Bakanlığı'nın son dönemde e, yayınladığı e, tarım arazilerine e, işte sanayi tesisi yapmayın, konut yapmayın konusuyla ilgili. Bize söylüyor, Kamu bilgilendirmesinden herhalde. bahsedecektim ama Bu haftalık süremizin sonuna geldik Ama önümüzdeki haftalarda Bu konuda da yine sohbetimize devam ederiz Haftaya görüşmek üzere Görüşmek üzere Ekonomi Ekoloji